Bize biraz hidayet ver ya Rabbi. Çıksın diye adımız tek Çağdaşa Kur'ansız bir İslam aradık haşa. Ayaklar ne yapsın şuursuz başa. Bize biraz hidayet ver ya Rabbi. Uygun buldu iblis bizi dişine, parfüm döktü şuur altı leşine, takıldık bir cinselliğin peşine. Bize biraz utanma ver ya Rabbi Kadına zil takıp sahneye saldık Kadehler kaldırıp seyrine daldık İffeti nasıl da hafife aldık Bize biraz ciddiyet ver ya Rabbi Kırdık azarladık ana babayı Evlada gelince aldık sopayı Hamurda kalmadı edebin payı bize Biraz Merhamet Ver Ya Rabbi Komşu Kapısından Geçemez Olduk Bir Hatır Kahvesi içemez Olduk Dosta Sırrımızı Açamaz Olduk Bize Biraz Feraset Ver Ya Rabbi Bir Gaflet Ki Uzun Söze Ne Gerek Ayetlerle Alay Ettik Gülerek Yasakları Deldik hem de bilerek bize biraz basiret ver ya Rabbi. Günden güne bozulmadan neslimiz, çoluk çocuk bir ekrana teslimiz, korkumuzdan cüret aldı nefsimiz, bize biraz cesaret ver ya Rabbi.